Kuran ve Sünnet Işığında Sahih-i Mihal Abdest Bölümü Hadis alimlerimizin açık beyanlarına göre isnadında Abdullah bin Selem'e tek kalmış olup o ihtiyarlayınca aklı karışmış ve bunu ancak aklı karıştıktan sonra rivayet etmiştir. Bu de zayıf olmakla beraber Hafız İbni Hacer gibi bazı alemler hasen saymışlardır. İbni Hacer delil olarak kullanılmaya müsaittir ancak bu tartışmaya açıktır demiştir. Rivayetin bir lafzında cünüp iken bir ayet dahi okumazdı ziyadesi gelmiş ise de sabit olmamıştır. Alame el elvani bu ziyadenin zayıf, mevkuf ve münker olduğunu belirtmiştir. Zayıf olmasının sebebi Ebu'l-Gurayf adlı ravidir. Ravilere güvenilir saymada gevşek oluşu, mütesahil bilinen İbni Hıbbandan başkası onu güvenilir saymamıştır. Muhaddisler İbn Hıbban, Radyoğlu Anhun'un tadilde tek kalmasını itibar etmemişlerdir. Fakat Ebu'l Guray hakkında Ebu Harem Er Razi, Ebu Hatem Er Razi hakkında eleştiriler vardır ve rivayette meşhur değildir demiştir. Neticede bu ravinin durumu meçhullikten kurtulmadığı gibi hakkında eleştiriler olduğu da belirtildiğinden zayıftır. Darakut ne bu rivayetin mevkuk olduğu illetini belirtmiştir. Münker olmasına gelince bu ziyade sadece Aiz bin Habibin rivayeti olarak gelmiştir. Bu hadisin nakleden diğer raviler bu ziyadeyi zikretmemişlerdir. İmam Buhari ve başkalarının Ayşe radıyallahu anh'umadan rivayetine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam her durumda Allah'ı zikrederdi. Zikrederdi demiştir. Kur'an okumak Allah'ı zikretmenin en kamil şekillerindendir. Bu hadiste her durumda zikrederdi ifadesi genel olup bunu tahsis eden bir ibare gelmemiştir. Cünüp olarak Kur'an'a dokunmayacağını söyleyen alimlerde doğrusu bu kitap sadece temiz olanların dokunabileceği saklı bir kitapta Levh-ı mevcutken alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Vaka Suresi 56-77-80 ayetini delil getirirler. Lakin bu ayetteki zamir ayetlerin siyakından da anlaşılacağı üzere levhu mahfuza aittir ve temiz olanlar ile kastedilen de meleklerdir. İbni Abbas, Enes, Mücahid, İkrime, Said İbn Cübeyr, Dahak, Cabir İbni Zeyd, Ebu Nehik, Suid, Suddi, Abdurrahman İbni Zeyd, İbni Eslem, Radullah Ahu ve diğerleri de böyle demişlerdir. Ayrıca cünüp olan mümin, Ebu Hureyre Radyoğlu Anhu hadisinde de geçtiği gibi necis değil, temizdir. Ebu Hureyre Radyoğlu Anhu'dan dedi ki, Medine yollarından birinde ben cünüp iken Resulullah Aleyhisselatü vesselam bana rastladı, gizlendim, gidip yıkandım ve geldim. Resulullah Aleyhisselatü vesselam nerede kaldın ya Ebu Hureyre dedi, ben cünüp idim, temizlenmeden seninle beraber oturmayı doğru bulmadım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Subhanallah Müslüman necis olmaz Mümin ister cünüp veya hayızlı ister abdestsiz olsun temizdir Ona ne hakiki anlamda ne de mecazi anlamda necis denilemez Düşman topraklarına musaf ile sefer edilmesini yasaklayan hadis musafın necis olmakla vasfedilen müşriklerin eline geçmemesi içindir Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hirakli'ye gönderdiği mektupta ayetler yazılıydı. Bu rivayet kafirin ayetler yazılı olan kağıda dokunup okunmasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sakınca görmediğini gösterir. Ama cünübün Mustafa dokunmasının caiz olması hususunda açık değildir. Bazı alimler üzerine ayet yazılı olan kağıt ile Musaf arasında ayrım yaparak ayet yazılı olan kağıda veya tefsirlere ya da yahut hayızlı olanı dokunabilse de Musaf'a dokunamayacağını söylemişlerdir Ancak bu yorumun delili yoktur Zira Kur'an'ın Musaf olarak Cem edilmesi de Ebu Bekir Radyolah Anhu zamanında Gerçekleştirilmiştir Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Böyle bir ayrım yapmış olmasının imkansız olduğunu gösterir Sahabelerden de bu şekilde bir yorum Nakledilmemiştir Allah en iyi bilendir Netice olarak Diyebiliriz ki abdestsizin Cünüp veya hayız olanın musafa dokunmasını, Kur'an okumasını yasaklayan bir delil sabit olmamıştır. Ehli sünnet âlimleri bu konuda icma etmemişlerdir. Bu konuda yasak ifade eden bazı hadisler rivayet edilmişse de bunların hiçbirinin sahih olmadığı hadis uzmanlarıınca tespit edilmiştir. İbn Abbas radıhallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre o cünüp kimsenin Kur'an okumasında bir beyis görmezdi. Sayit bin Cübeyr, İkrime, Davud, İbni Hazm, Buhari, Taberi, İbnül i Müzir ve diğer alimler Cünüb'ün Kur'an okumasında sakınca görmemişlerdir. İbrahim en nehaiye hayızlı kadının ayet okumasında sakınca yoktur demiştir. İbni Hacer'in Fethülbari'de belirttiğine göre bunun benzeri İmam Malik'te de rivayet edilmiştir. Lakin daha önce belirttiğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilen selamı Abdestsiz olarak cevaplamamış, Allah'ın estelam ismini abdestsiz olarak anmaktan hoşlanmadığını belirtmiştir. Bu da abdestsiz ve cünüp olarak zikir veya kıraatin caiz olmakla beraber mekruh olduğu anlamına gelir. Her vakit abdestli olmak övülmüştür. Kur'an'ı abdestsiz okumayan meneden herhangi bir rivayet sahih olarak gelmemiştir. Abdesti bozan şeyler Önden ve arkadan çıkan idrar, mezi, meni, gayita ve yel gibi şeyler. Saffan İbni Assal R.A. anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolcu olduğumuz zaman bize meslerimizi 3 gün 3 gece cenabet hali dışında küçük ve büyük abdest bozma ve uyku sebebiyle çıkarmamamızı emrederdi. Ebu Hureyre anhu'nun naklettiğine göre... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Herhangi birinizden hades gel vaki olursa abdest almadıkça kılacağı namaz kabul edilmez. Ali Radyoğlu Anudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki meziden dolayı abdest meniden dolayı gusül gerekir. Cinsel uzma Ar cinsel uzva arada bir engel olmadan dokunmak Bu sıra binti saffan radyola Anhu anlatıyor Resulallah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Zekerine değen abdest almadıkça namaz kılmasın Bu sıra binti saffan radyola anhu'dan gelen diğer bir rivayette Kadınlar için de aynısı geçerlidir buyurulmuştur Talb İbni Ali Radyoğlu'na anlatıyor <gülüyor> Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın yanına geldik Biz huzurundayken bir adam geldi Sanki o bir bedevi idi O ey Allah'ın Resulü dedi Kişi abdest aldıktan sonra zekerine değersene gerekir? Abdesti bozulur mu yoksa bozulmaz mı? Resulullah aleyhissalatu Vesselam şu cevabı verdi O kendisinden bir parça değil midir? Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan buyurdu ki: "Birinizin eli arada bir örtü veya engel bulunmaksızın cinsel uzvuna dokunursa abdest alsın." Talk Radıyallahu anhu hadisi mescidin inşası sırasında vuku bulmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu ise bundan çok sonra Müslüman olmuştur. Bu durumda Talk hadisinin mensup olduğunu söylenmiştir. Lakin nes sabit olmamıştır. Ebu Hureyre hadisi bu konudaki ihtilafı giderme hususunda yeterlidir. Nitekim Talg Ali hadisinin diğer bir tarihinde rivayet şu şekilde gelmiştir. Kars bin Talg raddolar babam dedi ki biz Nebi'nin yanındaydık. Bir bedevi geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bizden biri namazdayken eli zekarına dokunuyor. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. O ancak senden bir parça değil midir? Bu halde gelen Hadiste de görüldüğü gibi Bizden birisi namazdayken eli zekerine dokunuyor şeklinde gelmiştir Kişi namazdayken eli zekerine örtü üzerinden dokunur Ve bu yüzden abdestten abdesti bozulmaz Ama Çıplak olarak dokunursa bu abdesti gerektirir. Allah en iyisini bilendir. Deve eti yemek. Cabir bin Semure radyoluğa anhu anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek koyun eti sebebiyle abdest alayım mı diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam dilersen abdest al dilemezsen alma diye cevap verdi. Adam bunun üzerine deve eti sebebiyle abdest alayım mı diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sefer Evet, deve eti sebebiyle abdest dal cevabını verdi. Adam tekrar koyun ağırlarında namaz kılayım mı diye bir başka sual sordu. Evet cevabını aldı. Tekrar sordu. Pekala, pekala deve ağırlarında namaz kılayım mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. Abdesti bozmayan şeyler Arada örtü varken cinsel uzva dokunmak Az önce de üstünde örtü varken cinsel uzva dokunmak abdest almayı gerektirmez. Ancak çıplakken elle temas edilmesi abdest almayı gerektirir. Kadına dokunmak Ayşe Radyoğlu Anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlarından birini öptü. Sonra dönüp namaza gitti. Abdest tazelemedi. Urve der ki kendisine bu Sizden başka bir hanımı olmamalı dedim. Ayşe Radyolar Ahm'a gülmekle cevap verdi. Kadına dokunmanın abdesti bozduğunu söyleyenler veya hanımlarınıza dokunduğunuzda maide 5-6 ayetini delil getirmişlerdir. Ancak İbni Abbas Radyolar Ahm'ı bu, bu ayette dokunmak kelimesiyle lemese cinsel ilişkinin kastedildiğini söylemiştir. Yine Ayşe Radyola anuma şöyle demiştir. Ben Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın önünde uyuyordum. İki ayağımın onun kıble tarafındaydı. Secde ettiği zaman bana eliyle dokunur. Ben de ayaklarımı toplardım. Secdeden kalktığında ise uzatırdım. O zaman evleri o zaman evlerde çıra yoktu. Yara, hacamat gibi sebeplerle vücuttan kan çıkması. Necasetler bölümünde ilgili rivayetleri kaydetmiştik. Ayrıca Ebu Hureyre Radyola Anhu der ki, abdest ancak hadesten, önden ve arkadan çıkanlardan dolayı gerektirir. Abbat bin Bişir, Radyola Anhu namaz kılarken bir okla yaralanmış, buna rağmen namazına devam etmiştir. Az ya da çok kusmak. Bunun abdesti bozuna dair sahih bir delil yoktur. Yukarıda geçen Ebu Ebut Derda Radola Anhu hadisi ise fiili sünneti ifade etmektedir. Bu da bunun müstahap olduğunu gösterir. Zira mücerred olarak fiili sünnet vaciplik ifade etmez. Gayet kusmaktan dolayı abdest bozulsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu kavli olarak emir ve beyan etmesi gerekirdi. Abdestin bozulduğundan şüpheye düşmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizden biri karnında bir şeyler hissetse ve fiilen çıkıp çıkmadığı hususunda tereddüt içinde kalsa bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça mescitten çıkmasın. Hafif uyku Enes Radyolar Anhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri yatsı namazını beklerken uyuklar başları öne düşerdi sonra da abdest almadan namaz kılarlardı abdest ile ilgili meseleler bir sağ ile mazmaza humran nevla Osman anlatıyor Osman su istemişti ona su getirdim suyu aldı ve üç kere elin ellerine dökerek yıkadı sonra sağ elini kaba sokup mazmaza ve şakta bulundu. Ağzına ve burnuna su alıp yıkadı. Sonra üç kere yüzünü arkasından da dirseklerine kadar üç kere ellerini yıkadı. Sonra başını mest etti. Sonra da topuklarına kadar ayaklarını üçer sefer yıkadı ve be. ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şu abdestim gibi abdest alırken gördüm. Abdesti bitince de şöyle demişti. Kim şu abdestim gibi abdest alır, arkasından iki rekat namaz kılar, ve namazda kendi kendine dünyevi bir şey konuşmazsa geçmiş günahları affedilir buyurdu. 2. Sol ile sümkürmek Ali bin Ebi Talip radyalı anı anlatıyor. Kendisine abdest almak için su istedi. Sonra abdest almaya başlayarak ağzına su verdi, burnuna su verdi ve sol eliyle üç defa sümkürdü. Sonra şöyle dedi. İşte bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı abdesttir. 3. Tek avuçtan mazmaza ve, ve istinşak. Abdühayr anlatıyor. Ali bin Ebi Talip Radyoğlu Anu bize geldi ve namaz kıldı. Namazdan sonra abdest suyu istedi. Biz suyu ne yapacak? Namazı kıldı ya. Herhalde bize öğretmek istiyor dedik. İçinde su olan bir kapla birleyen getirildi. Kaptan sağ eline su döktü. Üç defa ellerini yıkadı. Sonra üç kere mazbaza ve da bulundu. Mazbaza ve istinşakı su aldığı eliyle yaptı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı. Sağ elini üç kere yıkadı. Üç kere sol elini yıkadı. Sonra elini kaba batırdı ve bir kere başını mesetti. Sonra üç kere sağ ayağını yıkadı. Üç kere sol ayağını yıkadı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestini bilmek kimin hoşuna giderse işte o böyledir dedi. 4. Oruçlu olunmadığı zaman mazmaza ve mazmaza ve istiş, instin, istinşakta mübalağa. Lakit bin Sabra Radyoğlu Anhu'dan Ben ya Resulallah bana abdestten bahset dedim. Resulallah aleyhissalatü vesselam abdesti güzelce al parmaklarının arasına suyu eriştir. Oruçlu değilken burnuna suyu çokça çek buyurdu. Başın tamamını mes etmek farzdır. Allah Celle Celaluhu'yu buyuruyor ki Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinizi, kadar ellerinizi, başlarınızı mes edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Abdullah İbni Zeyd İbni, A Abdullah İbni, Zeyd, İbni Asım İbn-i Ensar Radyolahan anlattığına göre Kendisine bizim için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestiyle bir abdest al görelim diye talepte bulundu. O hemen bir kap suyu isteyip önceki hadiste anlatılan şekilde abdest aldı. Abdest alışını anlatan rivayette şu farklı açıklama var. Başını ettiği zaman ellerini saçlarının üstünde ileri ve geri doğru yürüttü. Şöyle ki mes Mes amelesiyle başın ön kısmından başladı, ellerini enseye doğru götürdü, sonra başladığı yere kadar geri getirdi, sonra ayaklarını yıkadı. İbni, İbni Müseyyeb Radola Anhu dedi ki, başı mes konusunda kadın da erkek gibidir. Ancak Kadın mahremi olmayan erkeklerin görebileceği yerde baş örtüsünün üzerinden mezh Baş kaç kere mes edilir? Resulullah aleyhissalatu Vesselam başını bir kere, iki kere veya ve üç kere mezh sahih olarak rivayet edilmiştir. Sarık üzerine mes edilebilir. Bilal anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam Mesleri ve sarığı üzerine mest etti Sevban Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir defa gece baskını için seriye askeri birlik göndermişti Şiddetli bir soğuğa tutuldular Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına döndükleri zaman onlara sarıklarını ve ayakkabıların üzerlerine mes etmelerini emretti Sarık üzerine mes etmede sarığı abdeste olarak sarmış olmak şart olmadığı gibi, sarığa mes belirli bir süre veya ve mesafe ile de sınırlandırılamaz. Zira bu konuda delil yoktur. Sahabelerin cumuru sarık üzerine mes etmeyi caiz görmüşlerdir. Kulakların içi ve dışı mes edilir. <gülüyor> Abdurrahman bin Meysere el Hadremi, el Miktam bin, Madi el kindinin şöyle dediğini işittim demiştir Resulullah aleyhissalatü vesselama bir abdest suyu getirildi ve abdest aldı Ellerini üç kere yıkadı Sonra üç kere de ağzına ve burnuna su verdi Sonra da yüzünü ve kollarını üç kere yıkadı Nihayet başını, kulaklarının içini ve dışını mesetti. Parmaklarını kulak deliklerine soktu Abdullah bin Amr demiştir ki Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip ya Resulallah Abdest nasıl alınır diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bir kap su isteyerek ellerini üç kere, yüzünü üç kere, kollarını üç kere yıkadı. Başına mes etti. Şehadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla dışlarını mes etti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı. Akabinde de şöyle buyurdu. İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kendisine kötülük etmiş ve zulmetmiş olur. Allah. Veya zulmetmiş ve kötülük etmiş olur. Başın mesedildiği su ile kulakları mesedmek ve, ve gerekirse yeni su almanın caiz oluşu. Sahabilerin çoğundan rivayet edilen hadiste kulaklar baştan sayılır buyurulmuştur. Dolayısıyla kulakları mesedmek için ayrı su almaya gerek yoktur. Yeni su almanın caiz oluşu da şu hadisten anlaşılmaktadır. Abdullah bin Zeyd Radyola Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulaklarını mes etmek için yeni su aldı. Boynu mes etmek bidattir. Boyunun mes edileceğine dair sahih bir şey yoktur. Ayakları topuklara kadar yıkamak. i̇bn Amr İbnil As Radyola Anhu anlatıyor. Halk İkinli namazı sırasında acele etti ve bir kısmı alel acele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş parlıyordu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ökçelerinin ateşte vay haline abdesti tam alın buyurdu. Ayak parmaklarını ovalamak. El Müstevrit bin Şeddat, Radyallah Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını, serçe parmağını, ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilalliyordu. İbni Abbas radyolar Anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki abdest aldığında el ve ayak parmaklarının arasını hilalle. Abdest, abdestten sonra ön tarafa su serpmek. Hakim İbn Sufyan Es Sakafi Radyallah Anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken eteğine su serperdi. Abdest uzuvlarından yıkamadık yer bırakmamak. Cabir Radyallah Anhu anlatıyor. Ömer Radyallah Anhu bana şunu söyledi. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde. Fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adama derhal müdahale etti. Git abdestini güzelce al. Adam gidip yeniden abdest aldı ve sonra namazını kıldı. Enes bin Malik Radyolan Anhu'dan bir adam abdest almış. Ayağı üzerinde tırnak kadar bir yeri bırakmış olduğu halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona dön ve abdestini güzelce al buyurdu abdest alırken kullanılan su miktarı sefine anlatıyor Resulullah aleyhissalatü vesselamı bir sağ miktarındaki su cünüplükten yıkar ve bir müt su da abdestine yeterdi sağ ve müt burada ölçek miktar oluyor herhalde Sıralamaya uymamak abdesti bozmaz Miktam bin Madikerip Radyollah Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken ellerini üç kere Yüzünü üç kere Kollarını üç kere yıkadı sonra üçer kere mazbaza ve istinşak yaptı ve başını mesetti. Kulağının içini ve dışını mesetti ve üç kere ayaklarını yıkadı Abdeste aşırılığını yasaklanması Abdullah bin Amr'dan Amur'dan demiştir ki Radyullah Ahu demiştir ki Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Gelip Ya Resulallah abdest nasıl Alınır diye sordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da Bir kap su isteyerek ellerini Üç kere yüzünü üç kere Kollarını üç kere yıkadı Başına etti Şahadet parmaklarını kulaklarına sokarak Uçlarıyla içini, baş parmaklarının dışlarıyla, Dışlarını mesetti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı. Akabinde şöyle. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kendisine kötülük etmiş ve zulmetmiş olur. Veya zulmetmiş ve kötülük etmiş bunu dedi. Yine buyurmuştur ki bu ümmette temizlik ve dua hususunda aşırı giden bir topluluk olacaktır. Başkasına abdest aldırmak. Muğire Radyo'la anlatıyor. Tebuk Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken eline abdest suyunu döktüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesleri üzerine mest etti. Yine Usami Bin Zeyd anhu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a abdest almış, aldırmıştır. Abdest alırken konuşmak veya selam almak caizdir. Bundan yasaklayan bir delil yoktur. Abdest esnasında uzuvları yıkarken okunacak duaların aslı yoktur ve bidattir. Abdest alırken azalarını kaç kere yıkadığından şüphe eden kesin bilgiye itibar eder, en az sayıyı dikkate alır. Abdest azalarındaki mum, oje gibi altına su geçirmeyen maddeler abdeste engeldir. Ancak kına gibi sadece rengi değiştiren şeyler abdeste engel olmaz. Bu konuda İbni Abbas Radyo'nun anlı şeyleri diyor. Hanımlarımız en güzel boyalarıyla makyaj yaparlardı. Yastı namazından sonra yapar, sabah namazından önce çıkarırlardı. İbrahim en nihayi, abdestsiz olarak ellerini boyayan, sonra da namaza gelen kadın hakkında şöyle diyor. Namaz kılmak istediği zaman ellerinde bulunanı giderir. İstihazeli, özür kanaması olan kadın. Namaz vaktini tamamen kaplayan kanama, idrar akıntısı, ve yel kaçırma gibi özrü olan kişiler her namaz vakti için abdest alır ve özrü devam etse de vakit çıkana kadar abdesti devam eder. Yaz-kış havlu ile kurulanmak caizdir. Abdest alırken başkasından yardım almak caizdir. Sakal fıtrattandır. Allah Celle Celali buyuruyor ki şeytan Allah'a karşı Elbette senin kullarından belli belli bir nasip edineceğim. Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş korutulara düşüreceğim. Şüphesiz onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını, fıtratını değiştirecekler dedi. Kim Allah'a bırakıp da şeytana dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. Nisa suresi 118-119 Ebu Hureyre Radyallahu Anhun'un rivayet ettiği bir hadisi şerifte Cuma günü gusletmek, misvak, bıyıkları kısaltmak, sakalı uzatmak İslam fıtratındandır. Zira mecusiler bıyıklarını uzatır, sakalı keserler. Şu halde onlara muhalefet edin. Bıyıkları uzun ve sakalları tıraşta bir mecusi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona böyle yapmanı sana kim emretti diye sorunca o kisrayı kastederek Rabbim demişti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam lakin benim Rabbim bıyıkları kısaltmamı, sakalları sala vermeme emretti. Buyurarak sakalın önemini ve Rabbimizin bu emrin Rabbimizin bir emri olduğunu belirtmiştir. İbni Ömer Radıyallahu Anhu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın, müşriklere benzemeyin. İnsanları en güzel biçimde yaratan Allah Celle Celaluhu'nun nebileri aracılığıyla kulluk vazifelerini onlara öğrettiği gibi, kılık kıyafetlerini de tayin etmiş ve bildirmiştir. Yaratılış icabı ve hikmetleri gereği olarak insanların bedenlerinde saç, sakal ve diğer kılları yaratmıştır. Bunların bir kısmının giderilmesini veya kısaltılmasını, bir kısmının da kesilmeyerek uzatılmasını nebiileri aleyhisselam tebliğ etmişler ve uyarmışlardır. Hadisler sakalın uzatılmasına buyur, kısaltılmasına emretmektedir. Hafız İbn Şahin sakal tıraşının musle olduğunu belirtir. Musle vücut azalarından herhangi bir yeri keserek eziyet etmektir anlamındadır. Sakalı tıraş etmek, hem fıtratı değiştirmek hem de kadınlara benzemek olur ki bunlar lanetlenmiş değillerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaratılışı değiştirenlere, dövme yapan ve yaptırana, kaşları yolana ve yoldurana, güzel görmek için dişlerini seyrekleştirene, törpüyeğine ve törpülettirene, terip takana ve taktırana, kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiştir. Demek ki fıtratı değiştirmek lanete müstahak olmaya sebeptir. allah Teala erkekleri bıyık ve sakalları ile, kadınları ise bıyıksız ve sakalsız yaratmıştır. Değiştirilmesine dinimizde yasak konulmayan ve emredilen sünnet olmak, tırnak kesmek, etek ve koltuk tıraşı gibi şeyler bundan müstesnadır. Meslere mes Ayakkabılar, pabuçlar üzerine mes etmek. Evs bin ebi evs, es sekafi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest aldığını ayakkabıları ve ayakları üzerine mest ettiğini bildirmiştir. Ravi Abbad es şöyle dediği duyulmuştur. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kamin kuyusuna gelip abdest alarak ayakkabıları ve ayakları üzerine mest ettiğini gördüm. Mesele Mesler topukların altında kalacak şekilde Mesler topukların altında kalacak şekilde kesik olsa bile üzerlerine etmek caizdir. Bu evzai'nin kavlidir. Rivayet olduğuna, olunduğuna göre evzai topukların altından kesik olan topukları örtmeyen mesler üzerine ihramda olan kimse mesh demiştir. Evzai'den başkası demiştir ki mesler topukları örtecek şekilde olurlarsa ancak o takdirde üzerlerine mes olunur. Meslere mesletmek. Muir İbni Şube Radyoğlu'na anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdim. Bana ey Muğri su kabını al diye emretti. Ben de onu aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tenhaya gittik. O benim gözümden kayboldu. Kazayı hacet yaptı ve geri döndü. Üzerinde şami bir cübbe vardı. Abdest almak için hazırlık yaptı. Cübbesinin yenlerini çemreyip kollarını çıkarmaya çalıştı. Ancak yenler dardı. Ellerini yenlerin uç kısmından geri çıkarıp cübbeyi sırtına koyup kollarını alttan çıkardı. Ben su döktüm ve namaz için abdest aldı. Meslerinin üzerine mesletti ve sonra namaz kıldı. Bir diğer rivayette ise meslerini çıkarmada Yardımcı olmak için eğildim Bana bırak onları Zira ben abdestli olarak Meslerimi giyindim buyurdu ve üzerlerini Mes etti Cerir ibn el beceli Radyola'nın anlattığına göre Cerir abdest alıp mesleri üzerine mesledince Kendisine mes üzerine mes mi yapıyorsun diye sormuşlardır O da evet demiştir Sonra ben Resulullah aleyhissalatü vesselamı gördüm Ve evletti sonra abdest aldı Sıra ayaklarına gelince yıkamayıp Mesut'un üzerine mesut dedi. Ameş der ki İbrahim Nehai dedi ki Bu hadis Abdullah İbni Mesut Radyallahu Anh'un ashabının hoşuna gidiyordu. Çünkü Cerir Radyallahu Müslüman oluşu Maide suresinin nüzülünden sonra idi. Çoraplara mesut Ebu Davud dedi ki Ali bin Ebu Talib, İbni Mesut Bera bin Azib Enes bin Malik, Ebu Umame Seyil bin Sad ve Amr bin Hureys Anhu, dayı çorapları üzerine mes etmiştir. Bu husus Ömer bin El-Hattab ve İbni Abbas Radyolu Anhu'dan da rivayet edilmiştir. Bunları Ukbe bin Amir, Sad bin Ebu Vakkas, İbni Ömer ve Bilal Radyalı Anhu'yu da ekleyebiliriz. Çoraplar üzerine mes aynı şekilde tabiinden menkuldür. de İbnül Musayyeb, İbni Cüreyç, Ata, Nehai, Hasan, Hilas İbni Cübeyr ve Nafi Radyolu Anhu bunlardandır Çoraplar üzerine mez hadisini Ebu Hanife Şafi, Ahmet bin Hanbel İshak, Davud Zahiri ve İbni Hazm Kabul etmişlerdir İmam Ahmet Müsnedinde şöyle demektedir Yahya bin Said Sev, Sevr ve Raşid bin Sad ile Sevbanın şöyle dediğini nakletmiştir. Nebimiz düşman üzerine küçük bir birlik gönderdi. Soğuktan zarar gören bu birlikleri göndüğünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soğuk sebebiyle çektikleri sıkıntıdan dolayı şikayette bulundular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam asaib ve tesabin üzerine mes etmelerini emretti. Allami İbni Esir en nihayet es isimli eserini demiştir ki Asayip amaimdir. İmame, mendil veya hırka ile başa sarılan sarık demektir. Zira baş onunla bağlanır. Tesahin ise ve çorap ve bunların benzerleri ısınma amacıyla ayağa giyilen şeylerdir. Bu her iki kelimenin de tekili yoktur. Ebu Musal Eşar radyola anhu demiştir ki Resulullah aleyhisselatü vesselam abdest aldı ve çorapları ve pabuçları nalınları üzerine mesetti. Satt bin Abdullah bin Dirardan, Enes bin Malik radyola anhu abdest aldı ve ince yünden mamul çoraplarını mesetti. Yahyal Bekka'dan rivayete göre o, Ebni Ömer Radyola Ahu'nun çoraplar üzerine mes, mes mesler üzerine mes gibidir dediğini işittim demiştir. Aynısı Enes ve Nafi Radyola Ahu'dan da nakledildi. Ebu Hanife hastalığı esnasında çoraplar üzerine mes etmiş ve sonra da ziyaretçilerine insanları men ettiğim şeyi kendim yaptım demiştir. İbrahim en nehai der ki, kim meslere mes etmekten yüz çevirirse bu şeytandandır. Derim ki sünnete sabit olduktan sonra çoraplara mestden yüz çevirmek de böyledir. Yırtık mest veya yırtık çorap üzerine mes. Kim ki mesi yasaklıyor ve bunların yırtıktan salim olmasını şart koşuyor veya ona bir sınır koyuyorsa bu husus Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine İttifak edilen Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır şeklindeki sözüyle reddolunmuştur. Bunun gibi Sevri'den gelen sahih rivayete göre Sevri ayağına ilişik olduğu müddetçe onun üzerine mes et demiş ve devamla mühacirlerin ve ensarın mesleri yırtık yamalı parça parça değil miydi demiştir. İbni Hazm demiştir ki meslerde veya ayaklara giyilen şeyde küçük veya büyük Enine veya boyuna yırtık olur da ayağının bir kısmı açılırsa bu açıklık ayağın küçük bir bölümü veya büyük bir bölümünü veya her ikisini birden olsa da bunların hepsi müsavidir. Bütün bunlara rağmen giyilen mest veya çoraplardan ayaklara bir şey iliştiği müddetçe üzerlerine mest caizdir. Bu Sufyan Essevri'nin, Davud'un, Ebu Sevr'in, İsak bin Rahüye'nin ve Yezid bin Harun'un da kavlidir. Bu konuda hak ve gerçek olan Kur'an'ın açıklayıcı olan sünnetin getirdiği hükümdür. Bu da üzerlerinde mesh edilecek bir giysi bulunmayan ayakların hükmü onların yıkanmasıdır. Ve üzerlerinde mesh bir giysi bulunan ayakların hükmü ise o giyilen şey üzerine mesh Sünnet bu şekilde gelmiştir. Allah Celle Celale buyuruyor ki Rabbin unutkan değildir. Meryem suresi 19 64. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu öğreterek mesler üzerine ve ayaklara giyilen şey üzerine mesetmeyi emretmiştir. Mesler, çoraplar ve bunlardan başkaları, ayaklara giyilen şeyler cümlesindendir. Ve bunun üzerine büyük çapta veya daha küçük çapta yırtığı olan çoraplar üzerine ve yırtığı olmayan kırmızı renkte, siyah renkte ve beyaz renkte yeni ve eski çoraplar üzerine mes olunmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlar arasında bir ayrım da yapmamıştır. Bunların hükmü konusunda dinde bir ihtilaf olsaydı Allah, Resul, Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yanlış yaptırmamak için ona doğrusunu vahiy ederdi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da harz beyan etmeyi ihmal etmezdi. Onu bundan tenzih ederiz. Şu duruma göre her hal üzeremez hükmü sıhhat kazanmıştır. Üzerine mes olunan şeyin çıkarılması abdesti bozar mı? Alimler mes ve benzeri üzerine abdest alıp meslettikten sonra çıkaran kimsenin abdesti bu konudaki 3 görüşten tercih edilene göre sahihtir ve üzerine bir şey lazım gelmez. Bu konuda seleften nakiller gelmiştir. Bu görüş Raşid Halife Ali bin Ebu Talip Radyola Amhu'nun ameline uygundur. Sahih bir senetle beyan edildi ki o abdest bozdu. Sonra abdest aldı ve pabuçları üzerine mest etti. Sonra onları çıkarttı ve namaz kıldı. Bu sayıh görüşe uygundur. Çünkü bir kişi başına mesten, başına etse, sonra tıraş olsa, abdest başının mestini iade etmesi lazım gelmez. Bu görüş Şeyhülislam İbn Temiyenin ihtiyar ettiği görüştür. İbni İbni İbn Teymiye ihtiyar demiştir ki Mes ve sarık üzerine mesleden kişinin abdesti Bunların çıkarılmasıyla ve mes müddetinin sona ermesiyle bozulmaz Ve o kimse için başını mesletmesi ve ayaklarını yıkaması vacip olmaz Bu Hasanül Basri'nin de takip ettiği yoldur Bu durum İmam Ahmet'in mezhebindeki sahih görüşe göre üzerine mesledilen kılların yok edilmesi gibidir ve Cumhurun kavli ile İbnü'l-Hazm benimsediği yolda böyledir. Mesin müddeti ne zaman başlar? Abdestsizlik halinden sonraki messten itibaren başlar. Delili ile sahih hadisler Ömer bin el Hattab radıyallahu anh'un fetvalarıdır. Bu meselede alimler için bilinen iki görüş vardır. Birincisi bu müddet mesedilecek şeyin giyilmesinden sonraki abdestsizlik haliyle başlar. Diğeri abdestsizlik halinden sonraki meshden itibaren başlar. Ebu Hanife, Şafii, İmam Ahmet ve bunların ashabı birinci görüşü belirsemişlerdir. Mücerret reyin kişisel görüşün dışında bunların lehinde zikre değer bir delil bilmiyoruz. İkinci görüşün önderleri Sahih Hadisler ve Ömer bin El-Hattab'ın Radiyallahu Anhum'un fetvalarıdır. İkinci görüşümüz neydi? Abdestsizlik halinden sonraki mesten itibaren başlar. Sünnete gelince Müslüm'ün sahihinde Sünnet-i Erbat'ta Sünnet-i müsneslerde ve bunların dışındaki hadis mecmualarında sahabeden bir topluluk tarafından rivayet edilen hadislerdir. Bu hadislerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam mes ile emretmiştir. Bazısında mesle ruhsat vermiştir. Diğerlerinde de mesli mukim için bir gün bir gece misafir içinde üç gün üç gece olarak takdir etmiştir. Gayet açıktır ki mesle başlamadan itibaren mes müddetinin mes müddetinin başlangıcı hususundaki hadis nas gibidir. Yine hadis ilk görüşün reddinde de nas gibidir. Zira bunun lüzumu furu'da üzerine delil getirdikleri gibidir. Bir kimse güneşin doğmasının hemen öncesinde sabah namazını kılsa, sonra ikinci günün fecr ikinci günün tecrinin Tuğlu anda abdestini bozsa Abdest alır ve ilk emirde sabah namazı için mesh eder. O kişi için bundan sonra mes yoktur Bunun benzerleri için bir gün bir gece daha mesh etmek doğru olur mu? İkinci görüşe göre ise O kimsenin üçüncü günün fecrinin yaklaştığı ana kadar mesh etmesi Tercihe şayan olur İmam Nevevi Evzai ve Ebu Sevr'in görüşlerine dayanarak dedi ki mes müddetinin başlangıcı Hades'ten sonraki mes ile başlar. Bu durum İmam Ahmet ve Davud tarafından da rivayet edilmiştir. Bu ikinci görüşe göre ise o kimsenin üçüncü günün fe fecrinin yaklaştığı ana kadar mes etmesi tercihe şayan olur. İmam Nevevi Evzai ve Ebu Sevr'in görüşlerine dayanarak dedi ki mes müddetinin başlangıcı Hades'ten sonraki mes ile başlar. Bu durum İmam Ahmet ve Davut tarafından da rivayet edilmiştir. Bu İbn-i İbn Münzir'in de ihtiyar ettiği delil yönden tercihe şayan ve seçkin bir rivayettir. Bunun benzeri Ömer bin El-Hattab Radyola Anhu tarafından da hikaye olunmuştur. Ebu Osman en nehti demiştir ki, Ömer Radyola Anhu'nun huzurunda bulunduğum bir anda Sa'd bin Evi Vakkas Radyola Anhu ve İbni Ömer Radyola Anhu halifeye Mesler üzerine mes konusunda birbirini şikayette bulunuyorlardı. Bunun üzerine Ömer Radyoğlu Anhu şöyle dedi. Tam saatine kadar o günün gece ve gündüzünde mesler üzerine mes edilir. Bu sahih rivayettir. Gayet açıktır ki mes üzerine mes icra edildiği andan başlar ve bir gün bir gece aynı vakte kadar devam eder. Şu gayet açıktır ki mes müddeti konusunda sahabeden rivayet edilen bütün eserler Abdülrezzak'ın ve İbni Ebi Şeybe'nin Müsanneflerinde ihraç ettikleri şekilde bizim bildiğimizi doğrular yöndedir İbni Ebi Şeybe rivayet ediyor Amr bin El Haris şöyle demiştir Abdullah ile beraber Medain şehrine yolculuk yaptık Meslerini çıkartmadan üç gün onların üzerine mest etti Mes mühdetinin sona ermesi abdesti bozar mı? Nebeviye göre o kişi üzerine bir şey lazım gelmez her halükarda tahareti sahihtir. Abdestini bozmadığı müddetçe namazını kılar. Bu görüş görüşlerin en kuvvetlisidir. Mezhebine muhalif olmasına rağmen Nevevi de bunu ihtiyar ederek şöyle demiştir. Bu mezhep Hasan Basri'den, Katade'den ve Süleyman bin Harp'den İbni Munzir'in hikaye ettiği ve kendisinin de ihtiyar ettiği mezheptir. Bu görüş muhtar ve en kuvvetlidir. Bunu Davud'tan bizim ashabımızda hikaye etmiştir. Eşşerani bu görüşü Mizan isimli eserinde İmam Malik'ten nakletmiştir. Yine bu görüş İbni Hazma tabi olarak Şeyhülislam İbni Teymiye'nin benimsediği görüştür. İbni Teymiye bu görüşün tasvipçileri olarak İbrahim Ennehai ve İbni Ebi Leyla'yı da zikretmiştir. Sonra demiştir ki bu görüş ondan başkası caiz olmayan bir görüştür. Zira mesmüttetinin son bulmasıyla abdest azalarından veya bunların bazılarından abdest bozulur şeklinde herhangi bir haber intikal etmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz misafir olan kimse için üç günden fazla mükim içinde bir gün bir geceden fazla mest etmekten men etmiştir. Bu hükümden başkasını söyleyen kimse olmayan şeyi habere ithal etmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediğini de söylemiş olur. Bunu istemeyerek yanlışlıkla yapan kimse için bir şey lazım gelmez. Fakat bunu üzerine delil mevcudiyetinden sonra bilerek yaparsa büyük günahlardan bir günah işlemiş olur. Tahareti ancak abdesti veya gusli gerektirecek bir hal bozar. Şu durumu göre tahareti sahih olan kimseye hades vakı olmamışsa o kimse temizdir. Temiz ve pak olan kimseye hades vakı olmadıkça veya hades vaki olmadığı halde taharetinin bozulduğuna dair açık ve kesin bir nas gelmediği müddetçe namazını kılmak gerekir. Şu husus mes müddeti sona ermiş ancak hades vaki olmamış ve abdest azasından bir kısmından veya tamamından abdestin bozulduğuna dair bir kesinlik mevcut değil ise o kimse temizdir. Temizliği sona erinceye kadar namazını kılar hades vaki olduğu takdirde meslerini ve ayaklarında olanları çıkarır ve abdest alır sonra başka bir vakit için mes yeniler. Meslerin neresine mes edilir? Ali radıyallahu anh'o buyurdular ki eğer din insanının fikrine göre olsaydı mes'in altını mesdetmek üstüne mesletmekten evla olurdu. Ancak ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın mes'in üstünü mesdettiğini gördüm. Seferde mest etme süresi Bazı ilim göre zaruret halinde seferi olan meslerine bir hafta mes edebilir Bu alimler şu delil getirmişlerdir Ukme bin Amir el-Cuhayn radyoluğa Anhu'dan Cuma günü Şam'dan Medine'ye gittim Ömer bin el-Hattab radyoluğa Anhu'nun yanına girdim Dedi ki meslerin ayaklarına ne zaman giydin? Ben de Cuma günü dedim O hiç çıkardın mı diye sordu Ben hayır dedim bunun üzerine Ömer Radyola Anhu sünnete isabet etmişsin dedi.